Radyo tiyatrosu. Fatigone Yazan Sofobles Çeviren ve radyoya uygulayan Güngör Dilmen Reji Yıldız Kenter Efekt Erhan Mesudoğlu Oynayan sanatçılar Anlatan Işık Öner, Antigone Candan İsen, Gülsen Gülşen Tunçer, Kreon Şükran Güngör, birinci nöbetçi Salih Sarıkaya, ikinci nöbetçi Mehmet Birkiye, korobası Kemal Bekir, Tinesias Nüvit Özdoğru, Haymon Uğur Say, haberci Ersin Sanver, Öridike Güler Kıpçak Ökten. Antigone, İsa'dan önce 5 yüzyılda yaşamış olan ünlü Yunan Tragedya yazarı sofoklesin tebai üçlemesi diye adlandırılan yapıtının 3 oyunudur üçlemenin birinci oyunu Kral oidipus ikinci oyunu oidipus Kolonos'ta da adlarını taşır antigone ile kız kardeşi ismene acı hikayesini birinci ve ikinci oyunlarda izlediğimiz oidipusun kızlarıdır sürgüne giden oidipusun ölümü üzerine İki oğlu taht kavgasına tutuşurlar Oğullardan biri Polinikes Kendine müttefikler bularak Karma bir orduyla Tebai kentini kuşatır Öbür kardeş Eteoklis'e gelince O amcası Kreon'la birlikte kenti savunur Savaşta iki kardeş birbirlerini öldürürler Bu sonuç amcaları Kreon'un işine yarar Kreon Tebai kralı olur Kuşatma ordusu da yenilip çekilir Kreon Ağzından çıkan her buyruğun harfi harfine uygulanmasını isteyen katı bir yöneticidir. Kenti savunurken ölen Eteokles'in cenazesini törenle kaldırtır. Öbür kardeş Polinikes'in ölüsünün de ceza olarak gömülmemesini kurda kuşa yem olmasını emreder. Yeni Antigone amcasının bu sert emrini inanç ve törelerine aykırı bulur. Abisinin cesedini gizlice gömmeye karar verir. ...ve bu kararını kız kardeşi İsmene'ye açar. Antigone tragediası... ...Kral sarayının önünde bu sahneyle başlar. İsmene'm... ...canım kardeşim benim. Babamız Oidipus'un günahları yüzünden... ...hiçbir acı, kahır, utanç kaldı mı... ...tanrının yaşarken bize tattırmadığı. Şimdi de kral bütün kente buyruk salmış diyorlar. Biliyor musun ne? İşittin mi? En sevgilimizin başına gelecekten belki haberim bile yok senin. İki abimiz savaşta birbirlerini şehit ettikleri günden beri... ...onlarla ilgili artık ne iyi ne daha kötü bir söz erişmedi kulağıma Antigone. Dün gece çekilip gitti ya düşman ordusu. Ne yüreğime biraz su serpen bir haber... ...ne de bütün bu olup bitenlerden beter bir şey duymadım ben. Bilmiyorum. Sezmiştim böyle olduğunu. Ondan çağırdım seni buraya saray kapılarının dışına. Ne var? Pek düşüncelisin. Söyle. Kreon yalnız birini gömüyor abilerimizin. Öbürünü mezarsız bırakıyor. Aşağılamak için. Etiokles'in cenazesini doğru dürüst törenle duayla kaldırttı. Saygınlık içre varsın diye ölüler ülkesinin. Ama onunla kucak kucağa can veren Polnikes'i kimse gömmeyecek demiş. Kimse yas tutmayacak ona. Kardeşimizi böyle mezarsız, gözyaşsız, leş kargalarını ak babalara peşkeş çekmiş. Bir tatlı şölen niyetine. Anlıyorsun ya Sayın Kreyo'nun buyruğu seni de beni de yakından ilgilendiriyor. Özellikle beni. Duymayanlar bir iyice öğrensinler diye Kendi de geliyormuş buraya Şakası yok uygulanacak emir Yasağa karşı çıkan olursa Halk tarafından taşlanarak can verecek surlarda Durum böyle Kanıtlamanın günü saati geldi Özündeki mayayı görelim Yaradılıştan soylu musun yoksa Soylu ataların yozlaşmış bir çocuğum. Zavallı kardeşim Olan olmuş iş buraya varmışsa ne gelir elimden Bana yardım eder misin Tehlikeye atar mısın kendini ne Tehlikesi sana nasıl yardım edecekmişim Ölüyü birlikte gömeceğiz Ne? Yasağı içe sayıp gömücek miyiz onu? Kardeşim değil mi benim? Senin kardeşin değil mi? İstesem de istemesen de. Yo, vefasız dedirtmem ben kendimi. Çılgın, kreona karşı mı geleceksin? Benim hakkımı benden esirgeyemez o. Kardeşim, kardeşim. Babamızın nasıl öldüğünü düşün, utanç lanet içinde. Kül gibi eşeleyip geçmişi, kendi günahını kendi ortaya çıkardı da... ...kendi elleriyle oydu iki gözünü. Karasıki öz anasıydı İlmeği geçirip boynuna son verdi yaşamına Ve üçüncü acımız Ağabeylerimiz işte Aynı günde birbirlerinin elinden içtiler ecel şerbetini Kala kala ikimiz kaldık şimdi Kralın yasağına karşı gelirsek düşün Ne olur sonumuz Unutma kadınız biz Baş edemeyiz erkeklerle Ölmüşlerin bağışlasınlar beni Yasağı boyun eğmekten başka bir şey gelmez elimden Gücümüzü aşan işlere kalkışmak Çılgınlıktan başka ne ki Israr etmiyorum Yardımın eksik olsun İşine bak sen İleride gönlünden kopsa bile yardımını kabul edemem artık Ben gömmeye gidiyorum abimi Bu uğurda ölsen de ne gam Günahsa kutsal bir günah benim ki Şu kısacık yaşamda dirilere yaranmaya değer mi Öte yanda sonsuzluk bekliyor beni Ölmüşlerime adıyorum sevgimi Ama sen yüz çevirip kutsal yasalardan gönlünce sürdür günlerini Biliyorsun o yasalardan yüz çevirmediğimi Ne var ki Devletin koyduğu yasalara karşı gelmek gücünü bulamıyorum kendimde Sen saydık özürlerini Ben gidiyorum sevgili kardeşimi gömmeye Korkuyorum senin için Korkuyorum Antigone Niye korkuyormuşsun benim için Kendi adına kork Hiç olmazsa gizli yap bu işi Söyleme ona buna Ben de açmayacağım hiç kimseye Kime istersen söyle Dünya alem işitsin Susarsan daha çok nefret ederim senden Ne ateşlisin Benimse yüreğim buz kesiyor bu işi düşündükçe Görevimi yapıyorum yalnızca Ölülerimin ruhlar hoşnut olsun da başarabilirsen iyi. Ben hiç sanmıyorum. Başaramazsam da denemeden vazgeçecek değilim. Böylesine umarsız bir işe girişme körü körüne. Konuş konuş. Böyle konuş da biz bütün artsın hıncım. Ölülerimiz bile lanetleyecekler seni. Yerden göğe de haklılar. Deli de bana istersen en kötüyü aldım göze. Aslında en iyi. Son bulur acılarım soylu bir ölümde. Var git öyleyse bu denli kararlıysan bu işte. Yalnız şunu bil, bir çılgınsın gözümde. Çılgın, ama gerçek dost sevdiklerine. Tebaaylı ihtiyarlar geliyorlar, beni dışarıda görmesinler. Gözler aydın, gözler aydın. Selam sana güneş, yedi kapılı tebai üstünde yaman şalkıdın. Selam sana gözü altın gün. Dirke sularında bir göründün. Art kalkanlı ordusu Argos'un bir baktık yüzgeri kaçıyor. Darmadan! kesin fitnesiyle başımıza bela kesildi ya o gözleri kanlı. Bir kartal gibi tepeden pençeye silahlı, Ak Tolgalı Ak Tuğlu istila ordusu, Çığlık çığlığa hışımla çullandı kentimize. Yedi kapıya birden dikmiş gözlerini, Evimiz barkımız üstünde çevrenip durdu. Ama kana kana içemeden kanımızı, Çıraların ateşine yakamadan kanamızı, Kargılar kalkanı buldu. Düşman sarsılıp durdu. Karga gelişti. Tevayi ordusu o korkunç masal eşlerine dönüştü. Yedi kapının eşiğinde yiğitler boy ölçüştü. yeni saldırgan, yeni savunucu o gün tüm sırlarını Zeus'a armağan diye sundu. Bir ana babadan doğmuş o iki talihsiz de vurup kargılarını birbirine bölüştüler ölümü. Kurtlu olsun Büyük Zafer! Tebahi Tanrısı Diyalizos versin içimizden! Geceler boyu Horat Epe'nin Vardyus versin içimizden! Bakın Kral Krayaon geliyor! Onu Tanrılar gönderdi bize tarihimizi değiştirsin diye! Özel bildiriyle çağırdı bizi! Merak ediyorum söyleyeceklerini. Yurttaşlarım! Bu zorlu fırtınada devlet gemisi epey bocaladı ya! Tanrılar ulaştırdı çok şükür sonunda selamete. Sizleri buraya özel olarak çağırdım. Sizler ki en güvendiğim dayanaklarısınız devletin. Şu gün iki kardeş öldüler ya birbirinin katili. Tek valisi olarak bana geçmiş bulunuyor taat, taç, hakanlık yetkileri. Devlet yönetiminde yorulmadıkça kişi... Ölçülemez onun karakteri, zekası, gerçek düşünceleri. Devlet adamı halkın esenliğinden öte kaygılara kaptırırsa kendini ve sonuçlardan çekinip omuzlarına yüklenmezse sorumu, susup kalırsa korkudan, derim ki ben ve her zaman da demişimdir bunu, aşağının aşağısıdır o. Her kim yakınlarını üstün tutarsa yut sevgisinden, Gözünden bir şey kaçmayan Zeus'a and olsun ki... ...onu adam yerine koymam. Yurttaşların tehlike içinde olduğunu görünce ben susamam. Yurt düşmanlarını da... ...kendime dost saymam. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu yurttur. Bu devlettir bizi biz yapan. Varlığımız onun varlığı gölgesinde. Bu gemi ki... Ancak kazasız belasız geleceğe doğru yol aldığı sürece dostluğun kardeşliğin anlamı var bizce. Buna inanmışım ben. Şimdi asıl konuya gelelim. Oidipus'un çocuklarıyla ile ilgili yasa değineyim. Şöyle bir duyuru yayınladım. Yurdu için yiğitçe dövüşerek can veren Eteokles törenle gömülecek. Öte dünyaya giden şehitlere gösterilen bütün saygı, son hizmetler... Eksiksiz uygulanacak cenaze töreninde Kardeşi olacak haine gelince Sürgünden dönerek Ana yurdunu, atalarını Tanrılarını ateşe salmak Ulusu köle etmek isteyen polinekesin Şu ya da bu biçimde törenle Gömülmesi, yaş tutulması Yasak Bu böylece biline Açıkta ortalıkta kalan Leşi akbabalara, köpeklere Şölendir, yesinler Didiklesinler Nasıl bir adam olduğumu görün öğrenin işte. Asla göz Şerefli bir yurttaşla bir haini eşit göremem. Yalnız tevaiye hizmet etmiş yurttaşlar sağ olsun ölü olsunlar. Benden sevgi, yakınlık görecekler. Yurtseverler ve yurt hainlerine değin buyrukların pek açık seçik bizce. Ey Menoykosoğlu Kreon biliriz buyruğun buyruktur. Ölüler ve sağlarla ilgili yasalarına uymak bize düşer. Öyleyse göz kulak olun. Harfi harfine uygulansın emirlerim. Bu görevi bizden gençlere yükle. Cesedin başına nöbetçiler diktim tabii. Bizden istediğin ne öyleyse? Yasağımı hiçe sayacaklara göz bak. Deli olmalı insan durup dururken istemek için ölümü. Evet ölümdür sonu hiç kuşkusu olmasın. Yaramaz hayallere kapılmanın bedelini çoğu kez canıyla öder insan. Üstü başı toprak içinde Şu koşup gelen de kim Cesedin başına diktiğin nöbetçilerden biri Bırakın gelsin Kıralım Böyle telaşla geliyorum ya Koşmaktan soluğum kesildi desem Hiç inanma Tam tersine İkide bir durdum yolun üstünde durum muhakemesi yaptım Olup bitenleri ölçtüm biçtim Evirdim çevirdim kafacığımın içinde Diyeceğim kısa yolu uzun eyledim Bir yürüdüm iki durdum Ayaklarım beni hep geri sürüklüyordu Enayiydiyordum kendi kendime Göz göre göre tehlikeye koşmak niye Sonra da be adam daha ne sallanıyorsun Krayon başka birinden öğrenirse Bunu yandığının resmidir diyordum Kendi kendime kendimle tartışarak Sözü uzatmayayım Ne halt edeceğimi bilemeden aceleyle Yavaş yavaş koşuyordum <gülüyor> Ne diyordum Ha evet Sonunda senin huzuruna gelmek düşüncesi ağır bastı Saçmalama Saçmalasam da konuşacağım Kaderimle olan başıma gelir Daha fazlası değil buna güveniyorum işte Derdin ne? Önce kendi durumumu açıklayayım Çünkü bu işine ben yaptım ne de yapanın kim olduğunu gördüm Bu durumda cezaya çarpılmam hakkaniyeti hiç de sığmaz değil mi? Niye sözü eğip düküyorsun? Korktuğun ne? Tatsız bir haber getirdiğim belli Tam üstüne bastın Cezaya çarpılmak korkusu da hani yutkunduruyor insanı bir an önce söyleyip defolur musun? Tamam, tamam söylüyorum. ölü demin birisi gömmüş. Kuru toprak yiymiş üstüne. Törenini, duasını yapmış gitmiş. Ne? Cesedi gömmüşler mi? Kim? Kim nasıl yürek edebilir buna? Bilir miyim? Kazma çapa izi yok. Toprak bildiğimiz kara topraktı. Araba tekerleği izi filan da görmedik. Yapan... İz bırakmadan çekmiş gitmiş İlk gündüz nöbetçisi gösterince mezarı hepimizde şafa kattı Nöbetçiler birbirine sövmeye başladı Suç denen samur kürkü kimse giymek istemiyordu Az kaldı yumruklar konuşuyordu Yemenin beni bir paraydı Sözü yine uzatmayayım Bu kör dövüşünden sonuç çıkmayınca içimizden biri bir öneride bulundu Bu işi gizlemeyelim dedik Kura çektik Şans işte bana isabet etti Hakan'ım Deminden beri bunun Tanrıların bir iş olup olmadığını düşünüyorum. Kes! Kızdırma beni. Yalnız ihtiya değil Burak olduğunda çıkmasın ortaya. Sersem! Başka işleri yok da Tanrıların bu ölüyle ilgilenecekler. Daha evvel! Sanki pek gözetmiş Polinikas Tanrıların yasalarını. Buraya tapınakları yıkmaya gelmişti. Yoksa Tanrılar kötülerden yana mı? Ha? Baştan beri buyruğuma karşı homurdananlar var bu kentte. Kafalarını sallıyorlar olumsuzca. İktidarıma boyun eğmeye gönülleri yok gibi. Hiç kuşkum yok ki bunlardan bir kısmı parayla kandırıldılar. Su yeryüzünde para kadar kötü bir alışkanlık düşünemiyorum insanlar için. Para adına dek açtırır kare kapılarını. Yurttaşları evden bahttan eder. Sürgüne yaban ellerine düşürür. Namuslu insanları baştan çıkarır. Her biçim kötülüğe, dinsizliğe yöneltir. Zeus'a andım olsun... Ölülü gömeni yakalayıp getirmezseniz Ölümü de yeterli görmem Diri diri asarım bebekçilerim Bir şey dememe izin verir misin Yoksa gideyim Sesini işitmek istemiyorum geliyorum. Kulaklarını mı tırmalıyor sesim Yoksa daha derinleri ruhunu mu Yeter Doğuştan gebeze sersemin birisin belli Öyleyse bu işi yapan ben olamam değil mi Bu işi yapanı bulup getir Yoksa mucizeleri arasında yeryüzünün hemleşsiz varlık insan aşık geçer fırtınalı denizleri kıranlara aldırmadan ve tanrıların arası toprağı ölümsüz tükenmez toprağa sürük işler yıldan yıla iştek sabarıyla düşürür tuzağına çölün yabanın azgın yaratıklarını yem dizgin vurur heyelanlara güçlü boğaları alır boyundura o yaratmıştır dili kıvrat düşünceyi var etmiştir yasaları töreleri bu ne şaşırası Hüner? ne ustalık! Ulusunu kimi zaman iyiye, kimi zaman kötüye kullanır. Hakkı, harareti gözettiği sürece üstün saygınlığa ulaşır. Kendi yarattığı güçlü devletin taşıdır. Yeniden açtık mezarı işte. Şimdi sinelim şu tümseyin ardına. Gözlerinizi dört açın ha. Krayon buyruğu yakalayacak suçlu. Ölüyü gömen gelmez ki bir daha. Bir kez gömdü gitti. Gelmez ya. Niye gelsin? Kreon bizden hesap soracak. Öfff. Kokudan burnumun direği kırıldı. Toz topraktan gözlerimi açamıyorum. Kardeşim. Zavallı kardeşim. Mezarını açmışlar. Ben geri gömücüyüm. Ah Kreyon. <gülüyor> musun? <Görüyorum. gülüyor> Bir şey gördüğüm yok. Biri ölüyü gömüyor. Ölüyü gömüyor biri. Hey! Kim var orada davranma. Kreyon adını atıp Anlat Nasıl oldu bu iş O uğursuz yere yeniden döndüğümüzde Tehditlerin kulağımıza küpe Mezarı açıp bütün toprağı attık Ve ölünü çırılçıplak bıraktık Öyle açıkta. Sonra çıktık oturduk tepenin doruğuna Tetikteydik ikimizde Öyle başını eğmiş duruyorsun Söyle bakayım kızım Bu suslamaya ne dersin Yapmadım demiyorum Sen Sen Nöbetçi evet gidebilirsin Başarıyla cezadan kurtardın kendini İnsanın canını kurtarması hoş şey Ama acı öte yandan Sana hiç kötülüğü dokunmamış birinin başının derde girdiğini görmek Bu davranışını suç sayan buyruğundan haberin yok muydu senin? Haberin vardı tabi Buyruğunu bütün kente çığırtkanlar duyurdu Demek Karşı geldim buyruğuma Evet öyle Çünkü adalet denen tanrıça buyurmamış böyle bir şey insanlara Sanmam ki senin ölümlü yasaların Tanrıların başlangıçsız sonrasız yasalarından üstün olsun Onları yürürlükten kaldırsın Kağıda geçmemiştir belki onlar Bir günden bir güne değişen emirler de değil Nereden geldiklerini kim söyleyebilir Ne var ki yaşıyorlar Asıl bu yasaları çiğneyemem Bir ölümlüye boyun eğeyim derken Tanrılardan ceza görmek istemem Gözümü kırpmadan giderim ben ölüme. Eylemimin sonucuna katlanırım Ama öz kardeşimi gömülmeden bırakmak işte bunu yüreğim kaldırmazdı Şimdi içim rahat görevimi yaptım ah, Babası gibi dik kafalı bu kız da Ama en inatçı ruhlar en çabuk yıkılır Haddinden fazla tavlanan demir kırılıp dağılır Küçük bir gem kesmeye yeter delikü heylanın hızını Bu kız saygı sınırlarını çok dar açtı. Koyduğum yasaları çiğnedi önce Karşıma geçmiş övünüyor şimdi de Yeğenim de olsa Daha yakınım da olsa kurtulamaz cezadan Kardeşi İsmen'e de yardım etmiş olmalı Demin içeride gördüm ağlayıp sızlıyordu Çağır şunu Öyle olur Çoğu zaman bu tür anlamsız davranışlar ele verir suçluyum Yok onun suçu yok Beni ele geçirdin ya daha ne istiyorsun Başka bir istediğim yoktu He, Vakit geçirme öyleyse Umrumda değil söyleyeceğin sözler Gömdüm kardeşimi benim için bundan büyük şeref ne olabilir? Bu yurttaşlar da katılıyor bana yürekten ama korkudan tutulmuş dilleri Yazık Yalnız zorbanın biri konuşabiliyor dilediği gibi Yurttaşların hiçbiri senin gibi düşünmüyor Benim gibi düşünüyorlar ama diyemiyorlar Utanmıyor musun herkesten başka davrandığın için? Kardeşime olan son görevimi yerine getirdiğim için mi? Kenti savunurken ölen O da senin kardeşin değil miydi? Evet her ikisi de kardeşim Aynı ana babada Eteoktesi gücendiriyorsun öbürüne ilgi göstermek Ölülerim böyle suçlamaz beni onu bir yurt haininden ayırt etmezsen Eşit davranırsan ikisine de etokles elbet suslarsın Yok yok, Polnikes kardeşiydi onun Sevgileri denktir yüreğimde Biri savunuyordu yurdu Öbürü yakıp yıkmaya geldi Ölüm eşit kılar onları, aynı töreleri ister Aynı şerefe hak kazanamaz de iyi Ölüler ülkesinde yasa bakarsın değişiktir Ölüm sevgiye dönüştüremez nefret Ne de sevgiyi nefrete dönüştürür Git öyleyse Ölülerle paylaş sevgini İsmen'e geliyor Gözyaşların içinde Gel Gel sen de Burada yılan gibi beslerim sizi Düzenler kurarsınız arkamdan Konuş İtiraf et günahını Sen de bu gömme işine katıldın değil mi? Ben de katıldım ona Antigone bağışla beni Paylaşırım onunla bu şerefi bu suçu Hayır doğru değil bu ne sen istedi, ne de ben seni bu işe ortak Şimdi ettim Şimdi bu güç anında senin yanındayım ya işte Bundan utanmıyorum ki Antigone Bu işi kimin yaptığını ölüler tanık Sevgisi sözde kalan kardeşim yok Kardeşim benim. kardeşim benim Bırak paylaşayım bu ölümü seninle Hayır ölemezsin benimle Yapmadığın bir işi kendi yapmış gibi gösterme Bir ölüm yeter Ben nasıl yaşarım sen gidersen Krayona sor onun sözünden çıkmazsın sen Bana işkence etmekle ne geçiyor eline Doğru hiçbir şey Bu alayların bile acı veriyor bana Söyle Geç değil daha kurtarmalıyım seni Sen kendini kurtar bak hiç kıskanmam seni Tanrı aşkına Antigone seninle ölmeme izin ver Sen yaşamı seçtin bir kez Ben ölümü. Seni o denli uyardığım halde Kimi senin kimi benim davranışımı doğru buldu. Gel gör ki ikimiz de suçlandık <gülüyor> Üzülme yaşayacaksın Bense çoktan öldüm Yaşamımı adıyarak bir ölüye Yemin ederim bu kızlar deli Biri doğuştan çılgın Öbürü sonradan ona uydu Onsuz nasıl yaşarım ben Kız kardeşin yok artık onu ölmüş say şimdiden. Öz oğlunun nişanlısını öldürecek misin? Oğlum başka eksin tohumu. Böyle bir çift görülmez kolay kolay. Oğlum evlenemez böyle bir yaratıkla. Ah, Haymon baban nasıl da aşağılıyor seni. Yeter senden de bu evlilikten de konuştuğumuz. Oğlunun nişanlısını ayıracak mısın ondan? Diyelim ki ölüm onları ayıran. Korkarım artık ölümü kesin. Öyle görünür. vakit geçirmeyelim. Bebekiler. Götürün şunları hapsedin. Dolaşmasınlar ortalıkta Nice yürekli olsalar Ölümün soluğunu duyunca yüzlerinde Kaçmaya yeltenirler Ne mutlu felaketi tatmayana Tanrılar bir aileyi çarptı mı Yıkım yıkımı izler orada Kuşaktan kuşağa Trafyanın deliğin batı kazır ta yerinlerden kumu çamurum Kahkara eder suları bir o da Kayaların yankısı Kıraptakos soyunu ansın. Öyle. Babadan evlada yeni acılar izler eskiyatları. Bak Haymon geliyor. En küçük oğlun. Nişanlısına yakınıyor olmalı. Yıkılan mutluluğuna. Öleniriz şimdi. Falcılık istemez. Oğlum. Bana karşı hıncın yokken nişanlın ölecek diye. Ne yaparsam yapayım. Bağlılığın eksilmemeli. Babacığım Senin oğlunum ben hiç sözünden çıktın mı? Yaşamım senin öğütlerine yoğruldu Dilerim bundan sonra da Beni sen doğru yola yöneltirsin Hiçbir evlilik benim için Senin örnek insanlığından önemli değil Beğendim bu sözlerini oğlum Öyle olmalı Babanın düşüncelerini gözetmeli Sözlerine boyun eğmelisin Babalar niye dua ederler? Evlatları kendilerine saygılı olsun bize oğul gerek ki babasının düşmanlarını düşman, dostlarını dost bilsin kendine. Ama dünyaya hayırsız evlatlar getiren adamın zahmetten başka ne kazancı var? Düşmanlarına alay konusu olur. Kadının verdiği geçici zevklere aldanıp aklın yolundan şaşma oğlum. Bu kız yar olmazdı sana. Düşman bil kendine. Nefret et ondan. Bırak ölüler ülkesinden biriyle evlensin Koca kentte bir o buyruğuma karşı geldi Suçüstü yakaladım Kendimi yalancı çıkartmayacağım halka karşı Öldürteceğim onu Aile ilişkilerinde titiz olan Devlet yönetiminde de dürüsttür Konuştun ama akıllıca konuştun doğrusu Yaşlılık beynimi sulandırmadıysa Düşüneceğim bu Tanrıların en büyük bağışı akıldır insanlara. Ben sözlerinin doğru olmadığını savunacak yeteneği göremiyorum kendimde. Gene de bir başkası başka türlü düşünebilir. Benim doğal görevim senin iyiliğin için kentte seni kim övüyor, kim eleştiriyor izlemek. Halkın gözünü yıldırmışsın. İşitmek istemediğin sözler kulağına gelmiyor. Ama gizliden gizliye konuşuyorlar. Kulaklarıma geliyor fısıltıları. Ülkede bu zavallı kızı acımayan yok. Çok haksız bir cezaya çarpıldı diye Oysa Bütün kadınlar içinde en az layık Böyle bir ölüme Eyleminin ne soylu olduğu düşünülürse Bu kız Savaşta ölen kardeşinin cesedini Kurda kuşa kaptırmamak için gömmüş onu Altın bir şeref tacı hak etmiştir bu kız Ölümü değil Böyle karanlık söylentiler dolaşıyor kentte Babacığım Yalnız kendi düşüncenin doğru olduğu saplantısından kurtul. Kim yalnız kendisinin haklı olduğunu sanırsa ruhunun sığlığına kanıttır bu. En büyük bir bilge bile yanılabilir. Bunu anlaması yanlışını onarmaya çalışması bir zaaf değil. Erdemdir. Taşan bir ırmağın kıyısında akıntıya eğilen ağaçlar kurtulur. Direnenler köklerinden sökülür. Neler söylüyorsun Hayman? Yok yok yatıştır öfkeni değiş biraz. Bak benim gibi bir gencin de değişik görüşleri olabiliyor. Keşke insanlar doğuştan bile bilselerdi doğruları Bu da olmuyor işte Pek doğal Öyleyse yapabileceğimiz ne kalıyor geriye Duygularına kapılmadan Yüğüt verenlerden öğrenmek gerçeği Ne demek Bu yaşta ders mi alacağız dünkü çocuklardan Kocunacak bir şey mi dedim Yaşta değil baştadır Erdem Suçluları el üstünde tut demiyorum sana Bu kız suçlu değil mi şimdi Bütün tebai bir ağızdan hayır suçlu değil diyor Vereceğim bu bana hak mı öğretecek Çocukça konuştuğunun farkında mısın? Ben miyim bu devleti yöneten halk mı? Tek kişiyle devlet mi olurmuş? Despotluk bu seninki. Devlet ona hakim olanındır anlaşıldı mı? Sen ıssız bir çölün hakimi olmalıymışsın. Bu çocuk da kadına uymuş. Sana uydum. Demek kadınsın sen. Utanmaz. Babana karşı mı geliyorsun? Tam tersine sen çelişiyorsun adalette. Bunu yürütmek mi suçum? Tanrısal yasaları çiğnemekle kendi iktidarını gör geliyorsun. Utan. Bir kadına boyun eğiyorsun. Bunda utanılacak bir yan göremiyorum O şirreti korumaktan utanmıyoruz Seni kendimi ve tanrıları gözetiyorum Onunla bu dünyada evlenemeyeceksin Ölümü ölümler isteyecek Tehdit mi ediyor Bu ne cüret Çarpık düşüncelerine karşı çıkmak mı tehdit oluyor Deliler bana akıl öğretiyor Yanına bırakmam Babam olmasaydın asıl ben sana deli derdim Kadının oyuncağı seni Kapa çeneni. Ya sen bildiğini söyleyeceksin herkes susacak Böyle ha Tanrılar tanığım olsun Benimle ağız dalaşına girdiğine bir pişman edeceğim seni çıkar kızı Uğursuzu nişanlısının yanında öldüreceğim. Ben görmeyeceğim onun ölümünü Ne sen bir daha benim yüzümü Çılgınlığına ses çıkarmayan Katlanan dostlarınla işte bu cinayeti Ben katlanamam Delikanlı öfkeyle çıkıp gitti Gençler bu yaşlarda aşırı duyarlı olur Üzüntüye kapılınca gözleri kararır Hakan'ım. Ne hali varsa görsün bırak. Düşüncesizliğin gururun cezasını çeksin. Ama... ...iki kızı da kurtaramayacak. İkisini de mi öldüreceksin? Ha? Öbürü işe burnunu sokmadı. Onu bağışlarım iyi söyledin. Antigone için nasıl bir ölüm tasarlıyorsun peki? Kuşutmayan, kervan geçmeyen bir yerde... Boş bir mağaraya götürüp hapseteceğim. Bir lokma yiyecek atacağım önüne fazla değil. O da kefaretim olsun. Kent temizlensin bu lekeden. Tutamıyorum göz yaşlarımı. Adigone, devin giderken ölürme. Yurt taşlarım. Son yolculuğuma çıkıyorum işte. Son kez görüyorum gün ışığını. Ne düğün türküleri söylendi benim için. Ne ağıtlar yakıldı. Ne ayrılık ne kılıç yarası. İstenin alın yazındı. Hiçbir canlıya reva görülmedi böyle bir son. Mezarım, zifaf odam, zindanım. En yakınlarıma kavuşmaya gidiyorum. Tek umudum. Namuslu kişiler kardeşime gösterdiğim saygıyı anlar Bunu bana yaptıran töre neydi diye sorabilirsiniz Kardeş azizdir Anam babam çoktan ölmüş Bana ikinci bir kardeşi kim verebilir Kreon davranışımı suç olarak nitelendirdi Hangi kutsal yasayı çiğnemişim ben Niye yalvarayım tanrılara Doğru bildiğimden şaşmadım diye size çıkardılar adımı Dilerim benim başıma gelen felaketlerden daha büyüğü Gelmesin onların başına Ruh kasırga gibi kızın hala Ey tebai ülkesi Atalarımın yurdu Götürüyorlar beni işte Bakın son tebai ecesine Görün neler çekiyorum Ve kimlerin elinden yüreğimin çağrısına uyduğum için Esrarlı bir güç kader ne zenginlik kâr eder, ne hisarlar, kuleler... Fırtınada ok gibi uçan yağız tekneler gelip çatınca saat... Geleni görüyor musun Kreon? Tebae'nin kutsal kişisi Körbilici Tereziyaz. Tebae'li efendiler... üç çocuğa ayak uydurup geldim buraya... Bir çift ikimize getti. Körler rehbersiz dolaşabilir mi? Koca tereziyaz. Yeni bir haber mi var? Söylüyorum. Bileceği dinle. Dinlemezlik ettin mi öğütlerini? Devlet gemisini doğru yönde yürüttün. <gülüyor> Beni dinlediğin sürece. Yaradını gördüm bilgeliğinin. Bunu hep söyledim. Şimdi yeniden sallantıda talin. Korkutuyorsun beni Kuşları gözleyip fal baktım Her zamanki yerimde oturuyordum Kuşların türlüsü Kalkıp iniyordu çevremde Bu kez ama anlaşılmaz Seçilmez Kulak tırmalayıcı seslerle ötüyordu kuşlar par parça konuşur gibi çocuk söyledi gagaları pençeleriyle parçalıyorlarmış birbirlerini kanat çakırtılarından da belli kaygılandım tutuşturdum hemen sunağa ateş kurbanı sunmayı denedim ama kurban eti yanmıyordu bir türlü. Murdar bir su sızıyor kızgın küllere. Dökülüp diyor, tütüyordu. Kent senin yüzünden bir illete tutuldu. Sunaklarımız çünkü o dipusun talihsiz oğlunun cesedinden kurduğun kuşun koparıp getirdiği ...leş lokmalarıyla kirlendi. Belirtiler kötü. Tanrılar adaklarımızı, dualarımızı kabul etmiyor artık. İyice düşün evladım. Yanılmak insanlara vergi. Yanılıp da başına işler açan kişi... ...onarırsa bunu inatçılık etmeden... ...ona hiç de akılsız denemez. Asıl dik kafalılık aptallığa işaret. Ölüyü say. Ölüyü yeniden bıçaklamanın ne anlamı var? Hepiniz beni hedef almış ok yağdırıyorsunuz. Şimdi de falcıları, bilicileri saldınız üstüme. Bir ticaret metağı gibi satın alıp kullanmak istersin beni kendi çıkaran için. Git başka yerde sökür ticaretini. Korkup boyun eğmem, Gömmenize izin vermeyeceğim. Bir bilen var Hı. mı aranızda? Neyi bilen var mı? Ne saçmalıyorsun? İyi bir ödün dünyaya bedel olduğunu. Bilelim fesadında en kötü şey olduğunu. Sen bu hastalığın pençesindesin işte. Daha ağır bir söz söylemek istemiyorum. Uyarmalarımın sahte olduğunu söyledi ya. Birinci takımı para gözdür. Orbalarda da zulme düşkündür Karşındaki kral unutma Felaketten kurtardığım ülkenin kralı Kurnaz bir birici ama kötü bir insansın Kışkırtıyorsun beni söyletmek için yüreğimdeki gizi Söyle söyle ama çıkarlar konuşmasın Öyleyse işit Güneşin kendi kendisiyle yarışan ateş arabası, gökte birkaç devrini tamamlamadan, senin kendi kanından biri ölecek. Günahını yüklendiğin ölülerin karşılığı, ölüye karşı ölü. Biri ışık çocuğu, Karanlık yeraltına gönderdin onu. Öbürü, yeraltı tanrılarının balı, Toprağın üstünde töresiz, törensiz yatan. Şimdiden, Hades'in ölç melekleri pusu bekler seni. Başkalarına uygun gördüğün felaketler, senin başına gelecek. Çıkarım için mi konuşuyorum şimdi? Çok geçmeden kadın erkek feryatları, senin evinde çınlayacak. Ve kentler sana karşı nefretle ayaklanacak. Evladım sen bizi eve götür. Bu adam öfkesini daha gençlerden alsın. İhtiyar korkunç kehametler savurup gitti. Ben şu yaşa geldim. Saçım sakalım ağrıdı. Tevahü üstüne hiçbir sözünde yanıldığını görmedim onu. Ben de biliyorum. Allak bullak oldum. Boyun eğmek güç. Karşı gelmek daha da güç. Sağ duyuyor kulak ver kıyam. Ne yapmam gerek? Söyle yapacağım. Kızı altındaki hayatımda o zindandan çıkart. Cenazeyi de kaldır. Bunu mu sağlık veriyorsun? Boyun eğeyim yani? Hem de çabuk tut elini. Tanrılar gecikmezler çünkü cezalandırmak için suçluyum. Ah. Hiç istemiyorum ama. ...karşı gelemeyeceğim zorunla. Kendin yap bu işi. Başlarımla yükleme. Şimdi gidiyorum. Hey ee, nöbetçiler... ...köleler... ...hepiniz, hepiniz elinize birer kazma küre kalın... ...koşun karşı tepeye. Eski kararımdan caydım... ...kızı kendim hapsettim, kendim salacağım. İnandım yaşamı boyunca kişi tanrısal yasaları gözetmeli... Senin adın sayısız, her yüce Neonizos. Doğurmuş seni Kadmos'un pelekızı Seminç'e. Yıldırımlar savuran Zeus'la sevişmiş de. Atı dillere destan, ülkenin göz bebeği. Üller şartlarında Elorist ispatileri. Gece şenliklerinin sensin yüce öderi. Sana hayat uydurmuş, senin örgünü söyler gökte ateş soluyan çeken yıldızlar. ...özlemini çekiyor seninle becre gelen bakalar yurdu tebari. Bir salgın bencesinde şimdi. Uğurlu gel. Dizlere şifa ver. Sizler. Ey Kadmos'un hemşerileri. Yaşlı tebairiler. İnsan hayatı nedir ki? Belirsiz peki. Talih ters dönüp yere çalıyor güçlüyü. Ya da yürü yapalım diyor bir garibe. Ne bir şeye fazla güven... Ne bir şeye fazla yerin Krelon'da kıskanılacak biriydi Yurdu kurtardı düşmanlardan Yönetimi tek başına ele geçirdi Zenginlik, iktidar, ün Hepsi var ama mutlu değilsin Çekiver kuyruğundan o işin Kötü bir haber mi getiriyorsun? Nedir? Ölüm Ölüm? Günahı yaşayanların boynuna Ölen kim? Öldü hem kim? Haymon öldü Kendi... Babası mı öldürdü? Kendi canına kıydı Biricinin sözleri çıktı Babası iteledi onu bu ölüme Biricinin sözleri çıktı Bahsız kraliçe ölüdüce geliyor Oğlunun acı bölümünü işitti mi Yoksa düşkene mi çıkıyor saraydan Yurttaşlarım Çevremde olup bitenlerden bir şeyler seziyorum ama tam değil Az önce korkudan fenalık geçirdim Nedimelerimin kollarına yığıldım Şimdi olup biteni bana eksiksiz anlatın Yıkılmadan dinleyeceğim. Sevgili hanımım ben de oradaydım. Gözlerimle gördüm. Neyi? Neyi? Boşları umut versem sana sonra yalancı çıkarım. Gerçeği söylemek yine en iyisi. Anlat. Kocam kre onu istedim. Yürüdük o anın ucuna. ucuna. kesin köpekler tarafından parçalanmış cesedi nasıl bir halde yatıyordu orada. Önce onu gömdük. Sonra Antigone'nin kapatıldığı taş zindara yöneldik. Çığlıklar, initiler geliyordu uzaktan. Taşları kanırıp mezarın üstüne açtık. Mezarın dibinde yerde, boynunda ince bezden bir ip, yatıyordu Antikon'un. Oğlun Haymon! Oğlum Haymon! Talihsiz nişanlısına sarılmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu babasına, lanetler yağdırıp. Kreyan onu görünce acıyla seslendi. Yalvarırım Haymon, çık oradan! Haymon ise onu vahşi gözlerle süzerek tükürdü yüzüne. Kılcını çekti. Babası yana sıçrayıp kurtuldu bahaneden. Haymon büt bütün çığırdı. Kılıçı önüne tutup hızla abandı üstüne. Ağrına sapladı yarısına kadar. Ortalık kırp kızıl kan seline boğdu. Cansız Antigone'nin yanına düştü. Oğlum. Haymon. Ne anlam çıkarmalı bundan? Kraliçe gitti tek kelime söylemeden. İçeri girip de belki. Bu tarz sessizlik ürkütücü. Yere yığıldı kaldı birden. Bayıldı mı yoksa? Kal kan. Kal kendini öldürdü Hançerle. Kreon'un eşi öldü Halmon'un annesi öldü Kreon geliyor Bu ikinci felaketten Habersiz Seyredin ibretle Tebaille öldüren baba Ölen oğul Oğlum, canım evladım, öyle zamansız gittin, suç benim, ah, ah yalnız benim. Uf. Ne? Bunu da mı görecektim Olamaz, olamaz. Ölüm ölüme taç mı giydiriyor? Öldüke, zavallı karıcığım. E kara vay hassas bu. Evlat acısı üstüne eşimi yes. Götürün beni buradan. İnsanların gözlerinden uzak olmak istiyorum. Bir hiçim artık. Götürün bu zavallı. Götürün. <gülüyor> Mutluluğun bir kaynağı Mutluluğun bir kaynağı Anlayış Sağduyu Törelere saygı Anlayış Sağduyu Törelere saygı Kendini bilmezse kişi Kendini bilmezse kişi Çanak tutar felakete Çanak tutar felakete Ve böyle geçkin yaşta Ve böyle Geçkin yaşta ...kafasını çarpa çarpa erişir Bilge'liğe. Kafasını çarpa çarpa erişir Bilge'liğe. Antigone adlı oyunumuzu dinlediniz... Yazan Sofokles Çeviren ve radyo uygulayan Güngör Dilmen Reji Yıldız Kenter Efekt Erhan Mesudoğlu Oynayan sanatçılar Anlatan Işık Öner Antigone Candan İsen İsmene Gülsen Tuncer Kreon Şükran Güngör Birinci nöbetçi Salih Sarıkaya İkinci nöbetçi Mehmet Birkiye, Korobaşı Kemal Bekir, Tinesiyas Nüit Özdoğru, Haymon Uğur Say, Haberci Ersin Sanver, Öridike Güler Kıpçak Ökten.